محمد سيد الكونين والثقالين الفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق في خلق ولم يدانوا في علم ولا كرام دعمت داعة النصاب işe tamad e Dersimizin başında Fahri Efendi hocamıza Rabbimizden şifalar, afiyetler niyaz ediyoruz. Kendisi tabi hapishane mektuplarımda da uzunca hakkında beyanat verdim. Oradan alfabetik şeyden okuyabilirsiniz. Hem çocukluğumuzdan beri bize bu yolda yetişmemize hizmet etti. Efendi Hazretlerimize çok hizmet etti. İhvana, ölüsüne, dirisine, hastasına, efendisine gece gündüz, sabah akşam geldi. 50 sene, efendim, hizmeti vardır. Hakikaten ee, bu zamanda eşi emsali ne rastlanacak bir şey değil. Yani bu hocamızın hizmetleri e, tabii her izne eder, yürümesine dikkat eder falan. O bakımdan inşallah daha hayırlı uzun ömürle hizmet eder. Rabbim ve Teala acil şifalar ihsan eylesin. Derdine devalar ikram eylesin. Sağhaaafiyetle eee tahaniçe hizmetlere kendisini muvaffak eylesin. Bizlere ve efendilerimize ve cemaata yaptığı hizmetlerden dolayı kendisini hayırlı mükafatlandırsın. Amin. Bunu bir vazife tabii biliyoruz. Bizde hakkı olanlara karşı dua etmek vazifemizdir. Sizlerde de dolaylı hakkı bulunmuş oluyor hepimiz. Bu duaya amin diyelim. Sırada kaldığımız hadis-i şerifte, bugün çok uzun ders yapamayacağım ama yine de berekettir. Bir iki hadis-i şerif rivayet edeyim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, e, i̇bn Mesud radıyallahu aleyhi ve sellem ediliyor. Bukhari, Müslim'de geçiyor. Ve'an i̇bn Mesud Mes'udin radıyallahu teâlâ, kâle kâle Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme, لَا حَسَدَ إِلَّا فِسْتَتَيْنِ La حَسَدَ gıpta edilmez. İlla Fizneti'nin ancak iki kişiye gıpta edilir. Hasetle kıptanın farkı vardır. Burada maksat kıptadır Çünkü haset kötüdür, mezbumdur, sevapları yer bitirir, ateş odunları yediği gibi. İnnel haset yekül hasenat kemâ teykül nâluhatat. Neden? Çünkü haset demek, Allah'ın başkasına verdiği nimeti kıskanmak. Ama kıskanmanın manası şu, onda olmasın, bende olsun. Allah ondan alsın. Bunu allah Teala çok kazap ediyor buna. Yerde gökte ilk günah budur. İblis, aleyhisselamı kıskandı. Yerde de Kabil, e, Habil aleyhisselam'ı kıskandı. Dolayısıyla haset kötü. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Gıpta şu demek, yani onda olan bende de olsun. Ya Rabbi ona verdiği lütfetin imrenmek manasındadır İki kişiye imrenilebilir. Dünyada başka hiç ki iki kişiden gayrına imrenilmez buyuruyor. Bunlardan birisi kimdir? Rajül'ün, bir adamdır ki Ate Allah Allah ona verdi malen, çok mal verdi fesellata, sonra e, musallat ettihu onu ale haleketihi o malı tüketmeye, yani ona onu tüketmeyi nasip etti, musallat etti yani, e, nasip etti ona onu. Ne yolda tüketti malı? Filhak, hak yolunda. Şimdi çok parası olan, milyar dolar olan ama hak yolda harcamıyorlar. İnsanların ekserisi paralarını batılda harcıyorlar. ...hak yolunda harcamak nasip olan az zengin var. Yani zaten bunda iman olmayanın... ...hak yoluna vermesi mümkün değil. Ondan bütün sadakaları reddedilmiş. Ne kaldı? Müslümanlar. Müslümanlar ne kaldı? Bir milyar, yedi 700 milyon Müslüman... ...olsa... ...bunun kaçta kaçı zengindir yani? Yüzde onu bile zengin değildir yani. E bunun... ...bunların kaçta kaçı Allah yoluna zekat verir, hayır yapar. Düştükçe düş yani. Düştükçe düş. Dolayısıyla namaz bedava olduğu için namaz kılan oranı yine yüzde onsa, zenginler içinde zekat veren, hayır yapan, hani zekatını veren yine şu kadardır derse ama hak yolunda bütün malını, yani zaruri ihtiyaçları dışında hak yoluna, illa zarurinin dışında da demeyelim ama ekseriyetini hak yolunda harcamak Allah bir adama nasip ettiyse bu im, buna imrenilir. Keşke... Allah şu adama verdiği paranın bir mislini de bana verseydi de onun gibi katım olaydı denmez. Onun gibi yatım olaydı istenmez. Bunlar maddi işlerdir. Bunu niye imreneceksin ki? Ahirette hesabını o verecek. Sen belki de onun hesaba takıldığını görünce laiki bana verilmemiş de ben buradan rahat geçmişim, cennete sıratı geçmişim de. Tökezlenmemişim diyeceksin. Onun için dünyalık harcamalara imrenilmez. Ancak hak yolunda Allah ona o parayı harcatmayı nasıl et, harcatıyorsa ...karcamasını nasip ediyorsa buna imrenilir. Zaten hadis-i buyuruyor? Bu adamla o adamın sevabı da müşterek olur diyor. Niyetiyle beraber. Çünkü ben düşünüyorum ki yani keşke Rabbim bana... E, ...bu adama verdiği imkanları verse, niçin? Ben de onun gibi vereydim, camiye, medrese yapaydım. Talebe okutaydım, fakir fukaraya yardım edeydim. Yani aç bırakmayaydım, açık bırakmayaydım. Yetim 10 bin, 20 bin, 30 bin yetime bakaydım. Bu büyük para işler. E ama bu, bunu bir adam hakikaten Allah'tan isterse niyetiyle inşallah kazanıyor. Ama işte bu tabi ona e, imrenmesine bağladı. İmrenirken de böyle demesine bağladı. Keşke ona verilen bir misli ona verilmeyeydi değil. Ona verilen bir misli de bana verileydi. allah Teala zengin ki ona da verir sana da verir. Herkese zengin hesabı Rabbimin neyi eksilir yani? Bu bir. Varacunun ikinci imrenilecek adam da kimdir? Ateaballah hikmete Allah bir adama ilim verirse, hikmet verirse, fıkıh verirse, hadis verirse, tefsir verirse, tasavvuf verirse, akaid verirse, fev o adam da yaklı amel ederse, bir ha o hikmetle hikmet, ilim, ömeyi utel hikmete, fakat hayran Allah kime hikmet verdi? Ona çok hayır verdi. Bak para verdiğime çok hayır verdim, buyurmuyor ayette. Ömür verdiğime çok hayır verdim buyurmuyor. Güzellik verdiğime çok hayır verdim buyurmuyor. Çünkü çoğunun güzelliği başta bela olur. Başına ne belalar açar, güzel diye neler ederler, kaçırırlar, ederler, saldırırlar. Parası olan zenginlerin başında hiç beladan kurtulmaz. Para adama hayır mı getirir? Hak yoluna karcanmazsa bilhassa. Demek ki, Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Yü'til hikmet temenyeşa, ilmi din ilmini fıkıh ilmini dile verir. Meyridillahi hayra yufkehu fi't-din. Allah bir adam hakkında hayır istiyorsa, onun iyiliğini istiyorsa diyelim Türkçesi ona dinde fıkıh ilmi verir. Helal haram ilmi verir. Ehkam ilmi verir. İlmi hal öğretir. En büyük ilmi hal fıkıh-ı ekber, itikat öğretir. Allah dilediğine hikmet verir. Ve meybutu'l-hikme kime hikmet verir? fakat <gülüyor> duit din ilmini verdiğine çok hayır vermiş olur kurban oldu çok büyük hayırlar verir vermiş olur onca Rabbimizden din ilmi isteyelim din ilmi de ilahiyatta öğrenilmiyor din ilmi medresede öğreniliyor kuran kursunda öğreniliyor ondan sonra tefsirden hadisten fıkıhtan akaidten tasavvuftan öğreniliyor Ehli sünnet ulemadan öğrenilirse bir değer Kıymet kesmediyor Öbür türlü din ilmi öğreneceğim diye gidiyoruz ilahiyata talep oluyorsun ilhamı gülere Mustafa Karataş'a e, Mustafa Öztürk'e Mehmet Okuyan'a onlarda da sana diyorlar ki e, Kader yoktur Alın yazı yoktur efendim, e, Mucize yoktur e, Babasız çocuk mu İsa Aleyhisselam doğurmamıştır İbrahim Aleyhisselam Dört kuş dirilmemiştir bu Hz. Ali Aleyhisselam 100 sene ölü kalıp sonra dirilmemiştir. Bütün ayetler inkar o zaman. Bütün ayetler inkarettir. Hep sende ne خير olur? Onun için yani din ilminin hayırlı olması hayırlı insanlardan öğrenilirse ne buyuruyor hadis-i şerife? İnne hada'l ilme ve dinun fanzuru men ahaztum efendi Hazreti en çok okudu hadis buydu. Bu ilim dinin ta kendisidir. Bu doktorluğa benzemez, eczacılığa benzemez, marangozluğa benzemez. Onlar da öğrenesin bir şey, yanlış yaparsın, bilmem ne edersin, tecrübeyle düzeltirsin, edersin falan filan. Birkaç yanlış edersin, paran eksik olur, işten atılırsın, kovulsun, mühim değil. Cennetten kovulmaz kasıtlı bir insanı kandırmadıktan sonra ama bu ilim dinin ta kendisidir. Bunda yapılan yanlış, itikadın yanlış olur, amelin yanlış olur, namazın bozuk olur, abdestin bozuk olur. Onun için bu ilim din meselesini bahsediyor. Kimden alacağınıza iyi bakın. Çünkü dininizi alıyorsunuz. Sen Canertas zaman din felsefecisiymiş. Ulan dinin felsefesi olur mu? Dinin vahyi olur. Şimdi program CNN devamlı ona abone olmuş Habertürk siyene. Orada kim bu? Din felsefecisi. Ya dinin felsefesi olur mu? Din neyle gelir? Allah'tan neyle gelir? Vahiyle gelir. Ayetler de vahidir, hadisler de vahidir. Vahyin dışında din gelir mi ya? Felsefeyle din olur mu? Felsefe ne demek? Akıl yürütmek. Akıl ve mantık yürütülen din olur mu ya? İşte bu adamlardan din öğrendiriyorlar millete ya. Bu ilim dinin ta kendisidir. Aman kimden alacağınıza dikkat edin. Yanlış adreslere kapılmayın. Her türlü kanaldan din öğrenmeyin. Haberler dinlersin her kanaldan. Açık oturum siyaset. Suriye'de ne oldu? Amerika'da ne oldu? Dinlersin her kanaldan. Ama din konuşuluyorsa... Asla dinlemeyin. Ancak ilmine itimat edilen ehli sünnet bir alim konuşuyorsa onu dinleyebilirsiniz. Ancak, ikinci ancak o alimin programında ehli sünnet dışı adamlardan misafir ve konuk varsa o zaman ne oldu? iki kişi, üç kişi, dört kişi yine dinlenmez. Neden? Kafan karışır. Bu adam doğruyu söylemeye çalışır. Efendim öbür türlü öbür oradan da karıştırır. E şimdi, Ebu Bekir Süfül Hoca Can çıkınca e sen şimdi Ebu Hoca Düzgün Adam, eli Sünnet Alim diyelim E sen bunu dinleyeceksin Ama Caner Tasman'dan çıkarılırsa bu program izlenmez İzlenirse caiz olmaz Neden? Çünkü Caner Ertaslaman orada Hayatistlere, Dine İslam'a hakaret etti Veys Ateş buna sebebiyet verdi Şimdi de Beni aramışlar biliyor musunuz? Fena telefon geldi ee, Veys Ateş'in programına çağırıyoruz E olur Para ben pul istemem. Allah için gelir. Can Ertaslamanı'nda beraber konuk olacak. Hadi bakalım. <gülüyor> Yetmedi yani. Yetmedi. Görüyor musun? Ben katır trilyon dolar verseniz acaba ben ehli bid'at ile bir şeyde çıkar mıyım? Çıkma. Ehli üstüne adam bulun. 20 kişiyle çıkarıp hepsi konuşsun ben dinlerim. Ama bid'at ehliyle ben nazıyım. Ne bid'at ehli ya? Bunlara bid'at ehli derim mi? Adem babası var. E, ...Kur'an'da evrim teorisine mani bir şey yok diyen de... ...bidat ehli olur mu ya? Din ehli olmaz ki bidat ehli olsun. Bidat ehli olmak için bir defa Müslüman olmak lazım. <gülüyor> yani bidat ehli de kolay olunmuyor yani... ...mühtesile falan. Adam adem sen babası var falan mucizeler yok dedikten sonra... ...bidat ehli değil. Zaten din ehli olmuyor ki. Onun için... ...bir adama Allah ilim verirse... ...bu adam o ilimle amel ederse... ...ve yuallima bir de onu millete de talim ederse... ...öğretirse... Bu adama da imrenilir. Yalnız tabii bak kendi amel edene bile tam imrenilir de demiyor. Yarım oldu o uşa. Adam çok ya alim, fıkıhçı, şucu bucu, her alına dikkat eder. Haramına dikkat eder. Kılı kıkar, düzgün adam. Tabii imrenilir ilmine için. Ama esas imrenilecek o da değil. O çünkü neden? Onun da faydası lazım. Kendine lazım. Müteaddi değil. Başkasına yaramıyor. Ama bir adam hem ilmiyle kendi amel ediyor, hem de insanlara o ilmi talim ediyor. Ve öğretiyorsa bu adama iki kişiden biri budur. Birine Allah para vermiş, hak yola harcamayı nasip etmiş. Birine de Allah ilim vermiş, hem amel etmiş hem öğretmiş insanlara. Bu ikisinden başkasına imrenilip de benim de şöyle bir e, ilmim olaydı, bilgim olaydı, param olaydı falan, evim olaydı, arabam olaydı, karım olaydı, çocuğum olaydı denecek hiç kimse yok. Hepsinin dünyada kadar belası var ahirette de hesabı var. Ama bu iki şey Allah için ahirette fayda edeceğinden buna imren. Şimdi ikinci efendim aç Burada hafız münciri bir not veriyor. Diyor ki: El hased yurluku haset kelimesi mutlak manada kullanılırsa ve yuradu ondan maksat nedir Tem murad edilir? Temenni zevalin nimeti nimetinin gitmesini istemek. Kimden anil mahsudi? Haset ettiği kimseden. Şimdi bir adam bir adama bir kadın bir kadına haset ediyor. Kıskanıyor. Bunun manası nedir? O neyine kıskanıyorsun onun? Güzelliğini. Yani ne demek o? Bunun güzelliği kaybolsun çirkin olsun istiyor. Bu işte ve Haza bu nedir? Haramın haramdır. En büyük günahlardandır demin anlattım. Veyahut bir adam bir adamın malına haset ediyor. Kıskanıyor zenginliğine. Ne demek istiyor burada kıskanıyor? Yani bu adam fakir olsun işi batsın dükkanı batsın iflat sesin falan filan. Ha bazı kere kendisi de zengin olmak da istemez. Yeter ki o fakir olsun ben daha fakir olayım. Tamam mı? Komşunun öküzü ölsün diye, Bizim benim iki öküzüm ölsün diyor. Yeter ki komşunun diyor bir öküzü ölsün. Yani o, onun o öküzünü o kadar kıskanıyor ki. Kendinden iki öküz gitse üzülmüyor ya. Bir kayız bir öfke gelmiş ona. Bir sinir girmiş ona. Yani ancak onu rahatlaması için yani ne diyor? Onun bir gözükürüm. Ben iki gözüm kör olsun diyor. Ya yeter konu bir gözüyle şey olsun. Efendim illetlensin. Engellensin yani. Böyle bir hastalık ömürserde hasedini de Allah Teala hasedini izhar edenin hasetçinin şerrinden Rabbine sığınırım. Felak'ın Rabbine sığınırım şöyle Habibim buyuruyor. Onun için çok şerlidirler, Bu haramdır. Ve utlağu bazen de bazen Haset kelimesi kullanılsa ve yuradü bi ondan kastedir el tu gıpta. Demin işte anlattığım şeyi söylüyor. Ve ve gıpta nedir? Temenni mislimâ O şey temenni mislima, o şeyin bir mislini arzulamak ile lehu gıpta ettiği adamdadır. Yani gıpta imrenme bu. Türkçesi bunun imrenme. Hasedin Türkçesi kıskanma, gıptanın Türkçesi imrenme. İkisi de Türkçede de kullanılır olmuştur. Bu bese zarar yoktur bir bunda. Hani onda olan bende de olsun. Ve böl muradühüne, burada hadis-i şerifte maksat da budur. Ancak iki kişi haset edilirin buradaki manası gıpta edilir. Yani imrenilir. Böylece efendim bu hadis-i şerif de bitmiş oldu. 122 e, rakamlı hadis-i şerife geldik. Ve an-ebi Musa radıyallahu te'ala Abu Musa el-Eş'ari olacak. Radıyallahu teâlâ Efendimiz'den rivayet ettiğinde hadis-i şerifte. Kale, o dedi ki, ''Kâle Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem.'' Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu da Bukhari müslim müttefekûn aleyh bir hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerif Efendi Hazretleri'nin Zübdetül Bukhari'den seçtiklerinde vardır. Ve bunu da, e, yani gerikini de bunu da çok okurdu. Bu hadis-i şerif çünkü o Efendimiz nöbet, yani de, sırayla hadis okuduğu için işte bir ve birkaç ayda bir sıra geliyordu yani aynı şey yere. Onun için bu adı şerifi cemaat ihvan da çok duymuş olabilir. Mezaluma o şeyin hali ki ilginç vaziyeti ki be aseniyallahu bi Allah'ın beni kendisiyle gönderdiği şey. O da nedir? Minel hidayettir. Doğru yolu gösteren, rehber olan dindir ve ilmi şeriat ilmidir. Kur'an sünnet ilmidir. Allah beni bana hidayetle, ilimle gönderdi. Kur'an sünnet ilmiyle gönderdi. Bunu, bunu size bir misalle anlatayım diyorum. Bu ilimden kim ne kadar istifade etti? Bu benim gönderildiğim dinden insanların istifadesi bakımından onlar üç taifedir. Yani üç kısım insan var dinden istifade etmek bakımından. Bu neye benzer evvela? Kemezeli Gays'in bir yağmurun haline benzer esabe vurdu, isabet etti. Yağdı erzam bir toprağa. Şimdi toprağa yağan yağmurda topraklar üç kısımlar. Yağmuru kabul etme ve mahsul bitirme bakımından. Ve e, insanlara fayda verme bakımından. Yağmur yağan toprak, yağmur her yere yağar. Çorağa da yağar. Mümbit e, araziye de yağar. Kayalık araziye de yağar. Her türlü yere yağmur yağar. Ama o yağmur her türlü yerde fayda vermez, tutmaz, tutunamaz, durmaz. Şimdi, e, fekianet... Olmuştur Mina o topraklar içerisinde. Tayyebetün bir e, kısım. Tayyebetün çok tertemiz. Yani tertemiz toprak yani mahsul verir efendim içine suyu çeker dışına otları sebzeleri meyveleri yetiştirir. Tayyebet kabilet kabul eder elma suyu e, suyu kabul eder demek içine alır içini aldıktan sonra da ne yapmaz oradan koygarip gitmez. Yani dışarıda ve en betet bitirir, mahsul verir, ürün verir. El kele, işte yoncaları, ve'l belkesi kesîr'a çok e, efendim, bitkileri, e, hayvanların yiyecekleri, insanların yiyecekleri, hepsi otlar var. Bunların hepsini bitirir. Bu bir kısımdır. Su içine de kabul eder. Ondan sonra mahsul olarak, ürün olarak dışına fayda verir. İnsanlara menfaat verecek şeyler bitirir. Ve kâne minâh topraktan bir kısmı da ecadi bu ee, Efendim kuraktırlar Bunlar e, kuraktırlar fakat e, şeyi içine çekmez suyu içine çekmez çekmez de ne yapar Emseket tutar elma suyu Göl olur Gölet olur e Çünkü suyu çekse Göl kalmaz <gülüyor> üstünde su kalmaz ki demek onların altları suyu çekmeyen bir şey ki, su duruyor Efendim suyu tutar. E suyu tutmasında da fayda var mı? Var. E suyu tutan mahsul vermez. Yani su dışında durduğu zaman orada ot bitmez ki suyun içinde içine. içine. E, şey içemeyecek, meyve çek? Ama e, en azından fenefaallahu <gülüyor> biha. Allah onunla fayda verir ennas. İnsanlara Allah fayda verir. Yani ne demek? E, göl olur, gölet olur. E, orada da insanlar gelir, kovasını getirir, tankerini getirir, şeyini getirir, kabını, çanağını, su alır. Veyahut şimdiki sistemde kanallar bağlarlar, i̇şte terkos öyle değil mi? Her taraf nereye içiyoruz? Biz Ömerli'den mi geliyor bilmiyorum. Öbür tarafa terkos'tan. Şimdi onlar suyu tuttular, Allah'ta fayda verdi o suları. İşte barajların demek altlarındaki şeyler. Ee, o şekil Feşeri bu, insanlar içerler sakav Ondan sonra sulamalar yaparlar, ekerler, biçerler. Çünkü susuz ne olur? Hayat olmaz. Bu da ikinci kısım toprak. Bunda da ürün yok ama suyun kendisi fayda veriyor. Kendisinde ürün yok dediğim su ürün verir yine başka yerde. Ama o durduğu toprakta efendim, durduğu yerde o sulak, sulak suyun içinde ot bitmez. Onu demekciğim. Ot bitsede yani yenmez, içilmez olttan ne olacak kamış biter bilmem lütfen. Onu söylemiyor. İkinci kısım. Wa sabatayifeden uhra bir diğer kısma isabet etti mina topraklardan. Ee, üçüncü bir taife daha vardır Oraya da yağmur yağar Ama inne mahiyye ancak o, o toprak nedir Kıyanun Efendim e, dümdüz e, Dümdüz taş Dümdüz taş olursa Bunun üzerine vurur atar gider Hiç tutmaz La <gülüyor> tümşikü Ne? La tümşikü tutmaz maen hiçbir suyu Ve la tüm bitirmez keleğin hiçbir otu Bitkiyi de bitirmez Bu ne oldu şimdi abi ne ona yaradı, ne buna yaradı, ne ürüne yaradı, ne suya yaradı. Buna bu yağmur niye geldi? Oradan geldi, oradan gitti. Buradan girdi, buradan çıktı adam. Hiç üç türlü toprak var. Yağmurun karşısında, yağmurun isabeti alanındaki topraklar üç kısım oldu. İşte Allah Teala'nın beni gönderdiği iman, din, ilim, Kur'an, sünnet de üç kısım insana vurur. Kulağına vurur üç kızı yağmur nasıl üç kısım toprağa vurdu Allah'ın bana gönderdiği dininde misali vereyimse din ilimleri de üç kısım insana ulaşır yani ulaştığı insanlar üç kısımda toplanabilir. Fedağilke işte bu meselümen o kimsenin halidir ki fıkıh fıkıh sahibi oldu fi din illa Teala Allah Teala'nın dininde fıkıh sahibi olan insan ilim sahibi olan insan ve ne ona fayda verir verdi ma o şey bahillaubi Allah'ın beni kendisine gönderdiği ilim kendisine fayda verdise failime kendisi o dini öğrenir ve alleme bir de insanlara öğretir şimdi burada iki kısım e, buradalar şu anda buraya kadar okuduğumuzda iki kısım insan var O da nedir şimdi bir toprak neydi Suyu içine kabul ediyor Sonra ürün veriyor. Bütün millet yiyor, içiyor. Direkt, yani faydaya geçiyor. Bu, adam kendisi dini öğreniyor. Alim oluyor, hafız oluyor. Tefsir ehli, hadis ehli, fıkıh ehli oluyor. Ondan sonra insanlara vaaz ediyor. Ders okutuyor, talebe yetiştiriyor. Sohbet veriyor, kitap yazıyor, neyse. İşte bu şeye benzedi. Birinci sınıf toprak gibi. İlmi içine çekti, kabul etti, itikad etti, ihlas etti. Sonra da ne yaptı? Mahsul ve ürünleri direkt olarak... Verdiği için bahçeden alıyorsun karpuzu direkt o toprağın hemen üzerinden efendim vur bıçağa efendim ballar börekler aramazsın yani. Şeker gibi iç. İç ye. İşte anladım direkt fayda verdi bu şimdi. Kendisi suyu kabul etti sonra üzerinde ne vardı? Karpuz verdi kavun verdi şu verdi. Bütün ve bitkileri meyveleri ürünleri yetiştirdi. Bu en iyisi. İkincisi ne yaptı? Efendim. Kendisi su, suyu tuttu üstünde, içini almadı. Bu da yani burada onu söylemiyorum ama ben de şöyle anlıyorum. Yani biraz e, şeyhte yani tam bu şekilde demiyorum. Başka da şeylere şu anda bakmak fırsatım olmadı. Yani suyu üstünde tutar, kendi amel etmez ama millet onun ilminden istifade eder. Yani su toprağa yaramaz, toprağın içine geçmez. Ama üstünde durduğu için gelen giden kovasını kapının çanağına alır, gider taharet yapar, temizlenir, kuş eder, abdest alır. Yani millete dini öğretir. Ee, i̇lmi tutar Millet ondan fayda bulur Ama ne yapmaz Kendisinin ondan nasip olmaz Toprağın içine su, su, su girip de bir şey yaramaz Böyle de bir mana anlıyorum Ama burada söylediği mana Şudur ee, Yani ben tabi şerhe dayalı mana Daha muteber Şimdi şerhe dayalı mana şu Öyle insan vardır ki Hadisleri ezberler Papağan gibi nakleder Nakleder o naklettiği kişilere fayda vermiş olur. Fakat kendisi o hadisin manasını, fıkhını, helalını, aramını tam anlayacak ilme sahip değil. Yani rivayet ehlidir, dirayet ehli değildir. Rivayet ehlidir, nakilcidir. Ama dirayet ehli değil, ne gibi? Yani İmam-ı Azam Efendimiz'e dünya kadar alimlerden rivayetler gelmiştir. Efendim ne gibi düşünün bunu? Eczacı e, kimyager gibi düşünün. 80 kişiden o toplar bitkisel ürünler gelir, o bitkileri getirenler faydalı şeyler getirmiş olurlar. Ama kendileri onlardan bir macun bir terkip yapamazlar. Ne zaman eczacı kimya gelin eline gelir, O ne yapar? Onlan malzeme yapar, ilaç üretir, macun üretir, insanlara fayda verir. Anladın mı? Şimdi bir toprak suyu üstünde tutuyor da içine kabul etmiyorsa. ...buradan insanlara bir fayda oluyor... ...üstündeki sudan... ...ama kendi... E, ...direkt bir fayda veremiyor... ...yani suyu içine çekip de onu ürüne dönüştüremiyor... ...ürüne dönüştüremeyince onu üstünden alan... ...zaten onun için hadis-i şerifte Allah onunla insanlara fayda verdi deyince... ...onu sebep bile etme... Yani bir, ...sebebiyeti bile nakıs o şeyin... ...çünkü o sadece konumu tabiatı itibariyle... ...suyu tutmuş oluyor yani... ...neyi tuttuğundan da haber yok... ...bu itibarla rivayet ehli... ...anlatırlar, ederler... Ama o rivayeti duyan İmam-ı Azam gibi biri ise, fıkıhçı biri ise efendim o kişi ne yapar? Ya bak burada şunun helal olduğu anlaşılıyor, bunların da olduğu anlaşılıyor. Şimdi birçok hadis alimi var. Hadisin hak neler geçerli? Sonra bakıyorum şarihlerden fıkıhçılara falan bu hadisten istifade edilen ilimler derler. Bu hadisten istifade edilen ilimler, bir şeyler çıkartmışlar oradan. Ya bir satır hadisten bir cilt kitap çıkaran alim var. Bir satır hadisten Buradan şu çıkıyor, şu çıkıyor, şu çıkıyor, şu çıkıyor. Halbuki onu ne nakleden onları düşünmüş, ne dinleyen onları anlamış yani. Onun için e, Allah'ın beni gönderdiği din ilmi, Kur'an ve sünnet ilimleri, bir kızım insanı kulağına vurur. O adamın içine anlar, kabul eder. Hem aklını çalıştırır, fıkıhçı olur. O ilimle amel eder, hem millete öğretir. E, bu adam en istifadeli adamdır. İmrenilecek adam deminki hadiste geçen. İkinci türlü adam vardır. O da mübarektir. Neden? Çünkü dini öğrenmiştir, inanmıştır, şey etmiştir, amel de etmiş olabilir, edebilir bildikleri Fakat duyduğu ayet ve hadislerden hükümler çıkaracak istinbat ve içtihat ehli e, derecesinde değildir. Onun için e, faydası sınırlıdır. Nakilden ibaret kalmıştır. Ama nakledilen yeri, mesela gölde duran su durup durduğu yerde bir şey yaramaz. Ama oradan biri onu alıp da evine götürdüğü zaman ondan abdest alıp, uçtunu, taharetini bak nelere yarar. Orada dururken bir şey yaramaz. Ama adamına ulaştığı zaman, yerine ulaştığı zaman çok iyi iş, hizmet görür. Bu da bu da faydalıdır. Faydası öbürü kadar olmamakla beraber e, bu insanda nakilciden ibaret kalır. Olsun yine hayrı naklediyordur. Hayrı öğretiyordur. O da mübarektir. Ama e, ondan e, efendim e, direkt fetvaları çıkarıp da bak burada şu helal anlatıyor bu anlamda o detaylara girecek ilmi yoktur. Dirayeti yoktur. Dolayısıyla faydası sınırlı oluyor yani ama şimdi üçüncü kısımda. ve mesela bir de sen ha bir de var ki hiç kafasını benim getirdiğim dine kaldırmıyor kafasını kaldırıp bir kafanı kaldır derler yani bir yüzüme bak bir dinle bir anla falan hiç kafa kaldırmayan adam veemmekdallah ile ildü bi kabul etmiyor neyedallah Allah'ın o ildü ben gönderildim bir olma Allah'ın beni kendisine gönderdiği din ilmi, hidayet ilmi, şeriat ilmi, fıkıh ilmi hiç kafa kaldırmayan adam var. Ne demek? Vaaz edersin, vurdum duymadı kabilinden. Kitap gönderirsin, okur anlamaz kabilinden. Hiç İslam'dan nasip yok yani. Bu da neye benzer? Ya yani şimdi yağmur her yere yağıyor. Bana niye fayda vermedi diye efendim, kayalar, e, düz kaya <gülüyor> yağmura kabahat bulamaz yani. Çünkü yağmur der ki, ben her yere eşit olarak döküldüm. Her yere isabet ettim. Benim gayrımdan bu toprağın kendi kabiliyeti vardı. İki türlü istifad etti. İçi de dışıdan, millete de fayda var. Bu toprağın içi ne faydam olmadı, dışından millete faydam oldu tam. E sen ne yaptın? Hiç üstünde tutacak kabiliyetin yok. Kardeşim yağmurun ne kabahati var? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne kabahati var? Uleman, evliyan ne kabahati var? Aynı şeyleri konuşuyoruz aynı kişilere. O namaza başlıyor, o tınmıyor. O içkiyi bırakıyor, öbürü hiç nasip almıyor. Birisi Kur'an-Sünnete dönüyor, öbürü da mezhepsiz oluyor, kitapsız. Aynı sohbet edenin adamı. Öbürü kitapsız oluyor, mezhepsiz oluyor, tarikat düşmanı oluyor, evliya düşmanı oluyor. Bir iki de aynı sohbet ediliyor. Efendim, yani bahçesinde güller açıyor. E şimdi demek ki burada ilim verenin Veyahat ilmin kabahati yok. Ya ne var? O ilmin ulaştığı, yağmurun ulaştığı toprakların muhtelif kabiliyetleri olduğu gibi o ilmin ulaştığı insanların da istidat ezel. allah Teala herkesin kabiliyetini ezelde bilmiştir. Ne yolu tercih edeceğini, ihtiyar edeceğini ezelde bilmiştir. Ona ona göre kabiliyet yazmıştır. Çünkü bir adam daha istemiyorsa dinden nasip almaydı Allah ona zorla istidat vermez. Hidâet isteyen fes tehdûni, fes tehdûni benden hidâet isteyin ettiküm. Siz idâet edeyim buyuruyor hadisi kutsiyle. Onun için bir adam e, eğer ki benim getirdiğim dine hiç kafasını kaldırıp bakmaz. Halbuki ilim meclisine nasip olur, sohbete nasip olur ve evliyaya nasip olur. Hiç evliyanın yanından ne eşkıyalar çıktı. Ha, o zaman işte bu da neye benzer buyuruyor. Yağmurun vurduğu düz bir kayaya benzer. Yani düşen damla doğru akar gider. Ne içine kabul eder, ne dışında tutar. Ne mahsul verir, ürün verir. Ne üstünden gelip bir su arayana şifa verir. Yahu sene bu kadar yağmur yağdı, bir damla suyun yok mu dese, biri gelse açlıktan, susuzluktan ölüyorum dese, o kayada bir su bulamaz. Onun için Allah Teala bizi hem öğrenenlerden, hem öğretenlerden, hem amel edenlerden, hem hidayet arayanlardan, hem güzel dinleyenlerden, sohbetleri terk etmeyenlerden, ayet hadislerinden, devamlı azami derecede istifade eden bahtiyarlardan eylesin. Amin. Yarın inşallah salı e, saat 8'de Ahmet Yesevi, Hoca Ahmet Yesevi derneğinde sohbetimiz vardır. Bundan sonra salıları aldık. Bu bir zaman ister insanlar perşembeye alışmış. Salılara aldık canlı sohbet. Perşembeleri salının tekrarı veriliyor. 13'ün canlı sohbet dinlemek isteyenler yarın akşam 8'den dinlerler. Gelmek isteyenler de erkek cemaatlarımızda Allah yolunda adım atarlarsa adımları zayi olmayacaktır. Ecirleri zayi olmayacaktır. İlim meclislerini tercih edin. Film meclislerini değil. Ayet hadis okuyan alimleri tercih edin. Hikaye anlatanları değil. Şovmenleri değil. Tamam mı? İnsanların kafasına efendim böyle nasıl güldürürüm, nasıl heyecanlandırırım, nasıl bilmem ne? Niye bakıyorsun? Allah ne buyurdu, Resulullah ne buyurdu? Ayet hadis, ayet hadis. Efendi Hazretlerinin usulü neyse, o usulde sohbet yapanların meclislerini tercih edin ki Allah da diğer kullarına karşı tercih eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kethiram. Elhamdülillah. Rabbil alemin